Adn cennetleri olup onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp sabretmenize karşılık size selamlar, selametler. Dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu diyecekler. Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar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 Onu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ne mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara. Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak.